115. konu, Hz. Peygamber bir kavme, onları Allah'a davet etmeden önce savaş açmazdı. Hz. Peygamber, bir kavmi dine davet etmezden önce onlarla savaşmazdı.